En başından başlamak gerekirse o zamanlar bizimkiler yeni evdi, Para yok, zaten alacak bir şey de yok. Her şey kara borsada, ekmek desen kar neyle, dünya savaşı yılları. Annem çalışıyor. Başına gelebilecek en kötü şey hamilelik. Ve evliliklerinin daha üçüncü ayında düşüyorum rahmine. Koca karı ilaçları, onun sapı, bunun çöpü, katıyor, kaynatıyor, kavuruyor. Cık, yok, olmuyor. Ne içti, ne yuttuysa geliyorum. Çatılardan atlıyor, ata tersmiyor. Soğuk sulardan çıkıp sıcak çamurlara yatıyor. Yok, olmuyor. Ne yaptıysa geliyorum. Üstelik dokuz ay on günlük bekleme süresine de itiraz ederek, tam tamına yedi buçuk aylıkken, bildiğin fırlama yani. Daha günlerden başlamış aceleciliğim yarım bırakmıştı. Taşmış mı annemin içinde Doğuşum bile tez canladık aslında. Dünyaya geliş macerası bu olunca insanın sonraki yıllarında da aklı selim olması zor tabii. Dikiş dediğim tutmadı mı? Tutmuyor. İte kaka biten orta ile tamamlanınca okul hayatım kasabadan çıkamadım. Dayı yanımda boyacılık, pidecide garsonluk, kahveci yamaklığı derken yaş kemali erdi. Kanımız başladı kaynamaya. Ayşegül'e denk gelişimde o yıllarda oldu. Kahveden çıktım bir gün. Kestirme olsun diye aldım pazarı Hava yağdı yağacak. Nasıl kapadı sanırsın akşam çökmüş. Mandalinaların portakalların arasında gördüm ilk. Anasıyla pazar yapıyordu. Beyaz bir şal örtmüş başını. Kızıl saçlarının arasında şaldan aktı yüzü. diye gözüm. Ayaklarım beton mu oldu yoksa kök mü saldı bilemem. Öylece kala kaldım. Mümkünat yok, kıpırdayamıyorum. Duvara çakılı çevir misali dikilip kaldım yolun orta yerinde. Anası boylu, kızı postu Elini bir uzatışı var, mandalina filesine alışı. O kadar muhasil asil tutulur. Bir pazar filesi bir elif bu kadar mı yakışır? Aklım plan uçtu gitti. Kendime söyleniyorum bir yandan. Ulan Seyit diyorum. Ananın sözünü dinle. Bir iki pazara çıkaydın da bu dünyalar güzelin önceden göreydin ya. Bunlar hesaplaştı pazarcıyla. Ayaklarımı nasıl söktüysem yerden peşlerindeyim. Pazarda ki meyvelere, sebzelere bakıyor gibi yapıyorum. Kalabalığın ardından 3-5 metre uzaktan takip ediyorum. Bir yandan da kendi kendime konuşuyorum. Cık, yok diyorum. Kesin misafir. Öyle olmasa iller ki tanırım. Bu kadar güzel bir kız bizim kasabada olacak da benim haberim olmayacak. Askerden yeni gelmişim. Acaba diyorum. Yaşı mı küçük? Ben askerdeyken serpilen tıfıllardan biri olmasın? Kafamı uzatıp bakıyorum, anasını da tanımıyorum. Nar tezgahın önünde der. Endamı küçük kız gibi değil, taslamam kadın işte. Her şeyleri yerli yerinde, fazlası var, eksiği yok. Hem, diyorum kendi kendime, zamanında tıfılsa tıfıl, şimdiye baksan. Bakmak ne kelime, bir tek onu görüyorum. Etrafındaki her şey alacılı bulacılı. Kimin nesidir? Kimlerdendir? Misafir midir, köylerden midir? Diye kendi kendime sorup peşlerindeyim. Bir ara benden taraf bakmaz mı? Dudakları önce bir şüpheyle büzüldü. Sonra çapkın bir gülümseme yayıldı. O da gördü beni. Anladı. Sebzedere, meyvelere bakar gibi yapıp Anasını arar gibi dönüp Bir an belli belirsiz bakıyor O kısa çıkanda Yolumda mıyım? Pazar mı yapıyorum? Yoksa peşi sıra takipte miyim? Kontrol ediyor Her seferinde bakıyor Gözüm üzerinde Yolundayım Belli belirsiz başımı sallıyor Yüzünde bir aydınlık oluşuyor Dudaklarımda tebessüm Bunlar analı kızlı pazarlıklarını yaptılar. İkisinin de elinde ikişer fili oldu. Pazarın bittiği yerden top yoluna kıvrıldılar. Kıvrıldılar da o sokakten ha. Anne sanmasın istemiyorum. Aksi gibi yağmur da başlamaz mı? Annesi bir amaçla açtı şemsiyeyi. Kızını da aldı kolunun altına. Ağır ağır yürüyorlar. Ben de şapka bile yok. Kafamı eğdim. Paltomun yakalarını kaldırdım. Hızımı onların hızına uydurdum. Eve gidince sopa yiyeceğini bildiğinden ama kaçarsa daha çok yiyeceğini de bildiğinden ayaklarını sürüyerek annesinin peşinden giden haylas çocuklardan farkım yok. Dışarıdan bakan biri için o yağmurda yürümek salaklığın dik halası. Bana göre aşıklığın. Yağmur daha bir güzel yağıyor üzerime. Annesi dönüp baksa, evladım neden koşmuyorsun, ıslanıyorsun diye sorsa ne cevap veririm diye düşünüyorum. Aklımdaki tek soru, tek açmazım bu. Başka bir şey düşünemiyorum. Küçük adımlar atıp aradaki mesafeyi koruyorum. Kız, arada omzun üstünden bakıyor. Nispet yapar gibi annesine sokulup daha bir giriyor şemsiyenin altına. Yükleri el verdince hızlı yürüseler de ben de donuma kadar ıslandım. Top sahasına yakın iki katlı evlerden birine girdiler. Kapıdan geçerken uzun uzun baktı kız bana. Güldü. Evi belledim ya başladım koşmaya. Aynı yoldan dönersen bir gören olur mu diye bitirip öbür sokakten eve sapmaya karar verdim. Sonra gören görsün diye karar değiştirip aynı yoldan geri döndüm. Sanki kuru bir yerim kalmış gibi yağmur iyice azıttı. Görsen halimi, hiç mi acımaz kuluna dersin? Yürüdükçe kösel içinden su çıkıyor ama başım yukarıda, gözüm pencerelerde. İkinci katın perdesi açıldı. El salladı aceleyle. Perde kapandı. Önce yürüyerek, ardından koşarak, en son çarak gittim eve. Ertesi gün sordum soruşturdum. Demir yollarında çalışıyormuş babası. Bir ay önce kimine göre tayinle, kimine göre sürgünle gelmişler. Gelinen yer kuş uçmaz, kervan geçmez. Bizim kasaba olunca sürgün daha bir aklıma yattı ya neyse. Kızına da Ayşe gülmüş. İsteyeni çokmuş. Beyaz eşyacı Halil kendine istermiş. Mobilyacı Ekrem oğluna kunduracı Salih, marangoz Kafcosu Hüseyin, çorbacı Şinasi bakkalın bildikleri daha niceleri göz koymuş, sıradaymış. Hadi ve sırada yerimi alacağım. Hatta Ayşe Gülban'a el etti diye ite kaka sıra başına geçeceğim de küçük bir sorun var. Babası ne iş yapar oğlunuz diye soracak olsa Babamın vereceği bir cevap yok. Kazmaya sap mı der, sapın ucuna balta mı, boş gezenin boş kalpasını bilmem. O da bilemediğinden, belki de sofraya bir kaşıkla bir tas daha istemeyeceğinden, istese bile yettiremeyeceğinden, kendinden mi, benden mi utancından, kız falan isteyemem, dedi, kestirdi attı. O kestirdi attı da ben değiş başka. Dünya bir yana Ayşegül bir yana. Gözüm görmez hiçbir şeyleri. Saatlerce bekliyorum. Evlerin, damların saçaklarında. Kaldırımda oyalanıyorum. Yoldan on kez aşağı, on beş kez yukarı geçiyorum. Beş kez arka sokaktan dolanıyorum demek. Bazen insafa gidiyor. Çıkıyor Ayşegül. Peşi sıra koşuyorum. İki satırlaklıyoruz. Ben o satırların arasında kendime aşk yaratıyorum. Babam vermez seni bana diyorum bir seferinde. E kaçırsan deveni diyor. Her şeyi o düşünmek zorunda kalıyor diye kızıyorum kendime. İstemiyorsan da o başka diye ekliyor. İstanbul'a gidelim istiyor. İş bulur çalışırız. Torun aldık mı kucağımıza babam yumuşar, diyor. Para bulmam lazım. Aklımdaki tek konu bu. Nasıl, ne zaman, kimden, ne kadar filan yok. Para bulmam lazım. Üç kelime. Babası verecek Ayşegül'ü beyaz eşyacı Halil'i. Olmadı mobilyacı Ekremiroğlu'na. O da olmadı kunduracı Salih ya da marangoz kalfası Hüseyin'e. Belki de çorbacı Şinasi'ye. Ama illaki birine. Listede ben yokum tabii. Annesine benden laf etmiş Ayşegül. Seyit var demiş. Annesi ikiletmemiş Babana söyle de çulsuzun kırsın bacaklarını. Demiş kaşlarını çatarak. Babana söyle çulsuz da kırsın bacaklarını. Demiş kaşlarını çatarak Bir öğlen baktı çıktı dışarı Ayşegül Babam beni verdi Dedi Akşam söz yüzükleriyle geliyorlar Bir sarmaşık kapladı bedenimi Başımdan Ayak ucuma Sıktıkça sıktı Nefesim kesildi Akşam ezanında çık dedim kapıya Kaçalım Dur hemen dedi. Önce para bulalım İş buluncaya kadar Açta kalmayalım açıkta da, da Elini çabuk tut Diye de tembihledi İki gün sonrası için sözleştik Dayım da yengemi kaçırarak evlenmiş Şehirde Hali vakti yerinde olduğunda Andan borç istemekten başka bir şey gelmiyor aklıma O da verir elbet Sever beni Babam konuşur, bir süre ya torunla geleceğiz nasılsa seneye. Susar o vakit. Elini sırtıma vurur ama sert vurur. Böyle döver gibi anlarım ben onu. Ulan her gele, der. Yine yaptın yapacağını. Bir diyeydin ya hal çaresine bakaydık. Eşek başı mıyız biz? diye de sorar. Sanki ben hiç konusunu açmamışım. Sanki o hiç olmaz dememiş gibi. Dayımdan aldığım borcu da koyarım kumda. İki gün sonra gidiyorum. Paraları veriyorum Ayşegül'e. Sabah ezanında gel, kapıya çıkarım, diyor. Sabah ezanında gidiyorum, anlaştığımız gibi bekliyorum. Baykuş sesiyle ötüyorum, ıslık çalıyorum. Yok, Ayşegül. Az sonra beyaz eşyacı Halil dönüyor köşeden. Beni görünce sıkılıyor belli. Ne yapsa da oyalansa bilemiyor. Daha biz bir merhabalaşmadan mobilyacı Ekrem'in kamyoneti gözüküyor sokağın başında. Önce yavaşlıyor. Bizi görünce hızlanıyor. İleride duruyor. Duramıyor gidiyor. Kunduracı Salih, Marangoz kalpası Hüseyin. Çorbacı şinaz tam tekmil kapının önünde yığılıyoruz ezan vakti. Mobilyacı Ekrem'in oğlu bir daha giriyor sokağa. Bu kez iniyor kamyonetten. Herkes hep bir ağızdan konuşuyor. Her bir kelimesine lügatta olmayan anlamlar yükleyip hayır diyorum. Hayır ulan öyle bir kız değil o. Sizi kandırmış olabilir ama beni asla sevdik birbirimizi. Şimdi geriye dönüp baktığımda keşke diyorum ben de herkes gibi kaderime razı gelip dönseydim eve. Babam döver gibi vursaydı sırtıma, bir hal çaresini bulsaydık. Paranın değil de öfkenin mi, aldanmıştım mı esir oldum. Şeytan mıydı kulağımın içindeki bilmiyorum. Yazık ettim Ayşegül'e de geldiği yerden 5 getirdiği sevdiğini de. Keşke diyorum şansıma kadar yaver gitmeseydi de, sinirim geçene kadar bulamasaydım ama şeytan işte. Döktü beni peşlerine. Daha İstanbul'a varamadan serdim yere ikisini de. Şimdi tövbe etsen ne fayda. Tövbe etmenin de bir raconu olacak, anlamı olacak yani. Öyle eften püften her şeyde meşguliyet yaratmayacaksın. Neyse, benim zamanım çok. Senin vaktini çalmayayım. Artık daha fazla yanlış anlayacak, hesaplayacak, tutarsız bilet kesecek durumun kalmadı. Mehbeti yedim.